Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim, Burç Efendi stüdyolarından sesimizin ulaştığı her noktaya selamlar ve saygılar ile Çocuk deyip geçmeyin programına başlıyoruz. Programımız başlayalı aşağı yukarı 4 hafta oldu. 4 haftadır haftada 2 kez salı ve çarşamba günleri sizlerin huzurunuzda olmaya çalışıyorum. Sizlerden gelen sorularla sorular ile yönlenmeye çalışıyorum. Ee, sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. Ve günümüz anne babalarının çocuk yetiştirirken bir çocuğa sahip olan bir anne babanın zorlandığı noktaları... Ele almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama bu dört haftalık e, süreç içerisinde şöyle bir tecrübe yaşadım, e, yaşıyoruz ki e, yoğun bir şekilde e-mail, SMS e, trafiği var. E, normalde ben bütün sorulara cevap vermek üzere kendimi ayarlamış iken maalesef önümde o kadar çok yığılmış olan sorular var ki bu soruların hangi birisine cevap vereceğimi çok kestiremiyorum. Dolayısıyla cevaplayamadığım soruların sahibi olan anne babalardan beni affetmelerini diliyorum. Özür diliyorum başlangıçta ama lütfen sorularınızı mümkün olduğu kadar yazmaya devam edin. Çünkü hepsine olmasa da görebildiğim kadarıyla bir kısmına cevap vermeye devam edeceğiz. Ee, cevap vereceğim e, sorular e, sorularınıza yarın cevap vermeye çalışacağım. Bugün gönderdiğiniz soruları biliyorsunuz programımız salı günü saat 11 ile 12 arasında ve hemen yarın da yine 11 ile 12 arasında oluyor. Bugün mümkün olduğu kadar e, telefon bağlantılarıyla e, sohbet ederek karşılıklı konuşarak canlı yayınımızı sürdürmeye çalışacağız. Yarın ise bugün göndermiş olduğunuz veya önceki haftalarda birikmiş olan mesajlarınızı gönder, e, cevaplandırmaya çalışacağız. Efendim Burç Efem'de e, çocuk deyip geçmeyin başlıyor. Burç Efem'de çocuk deyip geçmeyene sorularınız için 0216 524 93 93 veya burçefem at burchefem Efendim gelen sorulardan, SMS'lerden, e-maillerden, telefonlardan gördüğüm kadarıyla anne babalık bir noktada kilitleniyor. O büyük umutlarla, büyük sevgilerle, büyük beklentilerle dünyaya gelen evimizin o şirin misafirleri belli bir noktadan sonra, belli bir seneden sonra artık bizi yoruyor, yıpratıyor ve çaresizleştiriyor. Ve çaresiz kalmış olan anne baba çok defa hep aynı çıkmaz sokağa giriyor ve o çıkmaz sokakta karşısına çıkan öcüden dolayı da korkarak çaresizlik içerisinde şimdi ne yapacağım diye heyecana kapılıyor. O çıkmaz sokak ise çocukları tırnak içerisinde adam etmek için kullanılan yanlış bir metot ve metodolojiden bahsetmeye çalışacağım bugün. Ceza yöntemiyle çocukları terbiye etmeye çalışan anne babaların kulaklarını çınlatmaya çalışacağız bugün bir nebze olsun. Geçtiğimiz haftalarda da yine bu konunun üstünde durmaya çalışmıştık. Evet, ölü ruhları teslim alma seramonisi de diyebiliriz aslında biz bu yönteme. Öldürülmüş ruhları teslim alma seramonisi. Yani eğer çocuk... Sizi zorlamaya başlar ise, başlayacak ise, başladığını hissediyor iseniz anne babanın hep girdiği çıkmaz sokak önce çocuğun ruhunu öldür, direncini öldür, iradesini öldür ve ölmüş olan irade ile size itaat eden çocuğa da akıllı uslu çocuk ismini koyarak o çocukla birlikte güya bir dönem Mutlu bir anne babalık mutlu bir çocukluk geçirmeye çalış ama maalesef o iradesi öldürülmüş yahut da e, duyguları ruhu öldürülmüş çocuk ergenlik döneminde bir zombi gibi mezarından kalktığı sırada karşımızda söylediği laflar söylediği sözler aşağı yukarı hep aynı. Ben çocukluğumu hiç yaşamadım ki dönün ve lütfen kendinize de bir bakın. Gözlerinizi kapattığınızda aynı şeyleri söylemiyor musunuz? Ben gençliğimi hiç yaşamadım ki. Ben çocukluğumu hiç yaşamadım ki. Hatırladığımız anılar e, sayfalarca e, öyle tatlı anılar, sayfalarca dolu anılar değil. Belki bir sayfaya sığacak anılar. Öldürülmüş ruhları teslim alma seramonisi. Yani çocukları eze eze, çocukları yıprata yıprata. Çocukları gözlerimizle, sıktığımız dişlerimizle, sıktığımız yumruklarımızla çaresizleştirerek, ruhunu çaresizleştirerek çocukların o ölmüş ruhunu daha sonra teslim almanın adına dönüştürmüşüz biz anne babalığı. Nereden girmişse bu hastalık içimize, bu Mevlana'nın yetiştiği sevgi ortamının içerisinde, Öğretilerin bulunduğu bu toplumun içerisinde maalesef eli sopalı babalar, eli sopalı öğretmenler, gözleri çakmak çakmak çocuğunun üstüne yürüyen anne babalar yetişmiş bu toplumun içerisinde. Böylesi bir hastalığa kapılmışız. Halbuki bu hastalık bir zamanlar batıyı da çok zorlamıştı ve batı bu hastalığın içerisinden, ee, uzunca bir zamandır çıktı çünkü bu öyle bir hastalık ki bu öyle bir virüs ki dayak yiyerek büyüyen bir genç kız bir çocuk anne olduğu zaman kendi çocuğuna da dayak atar batı zamanında çocukları döve döve sindire sindire çaresizleştire çaresizleştire yetirme, yetiştirmeyi kendi din ve kültüründen almıştı ve onu uygulamaya çalışıyordu ama e, bir dönem sonra insana insan gibi davranılması gerektiği olduğu e, psikologlar tarafından e, gündeme getirildiğinde, hümaniter psikologlar tarafından gündeme getirildiğinde artık o sindirerek, döverek, çaresizleştirerek çocuk yetiştirme terk edildi. Ama maalesef bizim toplumumuzun içerisinde bu hastalık gördüğüm kadarıyla çok yaygın bir şekilde geçiyor. Kullanılıyor sokakta görüyorsunuzdur bir anne çocuğun kolundan tutup sürükleyerek yolda götürürken rica ederim etraftan bir kişi acaba o anneye seslenebiliyor mu yahu ne yapıyorsun diyebiliyor mu o anne çocuğunu o vaziyete getirmeye kendinde nasıl bir hak olduğunu düşünüyor öyle bir hakkının olduğunu mu zannediyor. Mevlana Hazretleri, ben çokça anlattığım bir hikaye var. Onlarca kere anlattım. Müsaade ederseniz bir de bu mikrofonlardan anlatmak istiyorum. Mevlana Hazretleri, Mesnefi, Mesnevi'sinde bir yaşlı kadından bahseder. Bir şahin, yaşlı bir kadının bahçesine kondu. Yaşlı kadın... Şahin'in yanına gitti ve zayıf ve karnı aç olan ve görünüşünden de çaresiz kalmış olan Şahin'e acıdı, merhamet etti, eline aldı. Evine götürdü. Çocukları için hazırladığı hamur bulamaçını Şahin kuşuna, Şahin kuşunun önüne koydu. Şahin, Aç olan bünyesini doyurmak için gagasını birden hamur bulamaçının içerisine attı. Hamur bulamaçı gagasına dokunduğunda beğenmedi kafasını sallayarak geri çıkarttı Şahin kuşu. Yaşlı kadın Şahin'in bu halini görünce ''Vah'' dedi. ''Senin önceki sahibin hiç mi Allah'tan korkmuyordu?'' dedi. ''Şu gaganın haline bak'' dedi. ''Kıvrım kıvrım olmuş.'' Bir hamuç, hamur bulamaçını yiyemeyecek vaziyete gelmiş dedi. Ve bahçede ağaç budamakta kullandığı makası aldı. Şahin'i dizine yatırdı ve gagasını kesmeye çalıştı. Gagası kesilen Şahin çırpınmaya başladı. Çırpınır iken kanatlarını çırptı. Kanatlarını yaşlı kadın gördü Şahin kuşunun. Vah vah dedi şu kanatlarının haline bak biri uzun biri kısa kalmış. Senin önceki sahibin hiç mi Allah'tan korkmuyordu dedi. Ve gagasını kestiği Şahin'in kanatlarını üstten birleştirip dizinin üstüne yatırdıktan sonra ağaç budama makasıyla kanatlarını düzeltmeye çalıştı Şahin kuşunun. Canı yanan Şahin kuşu tırnaklarını Kadının bacaklarına geçirdi. Kadın Şahin'in tırnaklarını görünce birden irkildi. Dedi ki senin önceki sahibini Allah nasıl affedecek dedi. Şu tırnaklarının haline bak dedi. Ne kadar da uzamış dedi. Hiç mi dedi bakmadı dedi. Bu kadar bakımsız mı kaldın dedi. Ve Şahin'in o av avlamakta kullandığı pençeleri de elindeki Ağaç makasıyla sökmeye başladı. Şahin, gagası kesilmiş, kanatları kesilmiş ve tırnakları sökülmüş halindeyken gözlerinden yaş gelmeye başladı. Yaşlı kadın, Şahin'in gözlerindeki yaşı görünce bu sefer de Şahin'e kızdı. Dedi ki zaten kimseye iyilik yaramaz ki dedi. Gagasını düzelttim, kanatlarını düzelttim, tırnaklarını düzelttim İyilikten anlamaz bu kuş ağlamaya başladı. Hadi git dedi, havaya attı. Şahin kanatlarını çarptı, acıyla uçmaya çalıştı, beceremedi. Yere inmeye çalıştı, kesik tırnaklarının üstüne inemedi, yan düştü, çırpına çırpına bir ağacın arkasına saklandı. Yaşlı kadın ama durmadı. Dedi ki, şu haline bak dedi bir de dedi şahin olacaksın sen dedi korkak kargaya dönmüşsün dedi korkak karga gibi saklanıyorsun dedi. Ben bu hikayeyi dinlediğimde ve gözlerimi kapattığımda ruhumda bugünkü annelerin elinde çırpınan ve kanatları tırnakları kesilen yontulan çocukları hep hayal ettim ve hep hayal ediyorum. Allah çocukları bir ailenin içerisine teslim ettiğinde onun özellikleri keşfedilsin ve o çocuğun yolu yordama açılsın diye teslim ediliyor. Çocuk çocukça yaptığı davranışlarla, hırçınlıklarla, bazen şımarıklıklarla ya tırnakları yerinden sökülüyor, ya kanatları kesiliyor, ya gagası kesiliyor. Çocuk daha yeni geldiği 3 yaşındaki Dünyada, üç senedir dünyada, var olduğu dünyada bir şey görüyor, görüyor, seviniyor, zıplıyor, oyuncak istiyor, pat diye kafasından bir tokat yiyor. Tırnakları kesiliyor. Çocuk yetiştirilmesi lazımken, o şahin kuşu av avlamasını öğrenmesi lazımken, maalesef anne babanın çok defa çaresizce, çok defa bilmeden, çok defa da Kendine uygulanan usulleriyle evlerin içerisindeki şahin kuşları kargaya çevriliyor, sindirilerek, bastırılarak sonra o yaşlı kadın gibi şikayette bulunuluyor. Bir de şu haline bak deniliyor. Derste arkadaşların seni geçti, okulda şöyle şöyle oldu, bak falanca babasına ne kadar saygılı sen böyle oldun ve annenin babanın elinden çok defa kurtulup çocuk kendisini... İnternet ortamını atmaya çalışıyor. Kendisini dışarıdaki arkadaşlara atmaya çalışıyor. Ben buradan sesimin yettiğince anne babalara seslenmeye çalışacağım. Şimdiye kadarki programlarda seslendiğim gibi seslenmeye çalışacağım. Anne babalık bu değil. Çocuğun kafasına vura vura çocuğun ruhunu öldürmek değil. Daha sonra da ölmüş çocuğun ruhunu, sessizleşmiş çocuğun ruhunu teslim aldıktan sonra bak bizim çocuk akıllı uslu olduğu demek değil hayır çocuk kendisini ne kadar özgürce ifade edebiliyorsa bir ailenin içerisinde duygularını ne kadar özgürce yaşıyorsa o çocuk bizim için sağlıklı çocuktur eğer anne babasının korkusuyla sindirilmiş bir vaziyetteyse eğer anne babasından korkuyor ise çocuk kendi dünyasını açmaya korkuyor ise korkunu çocuktan Sindirdiğiniz çocuktan korkun çünkü içinde ikinci bir kişilik geliştiriyor demektir en korkulan çocuk kimdir içinde ikinci bir kişiliği olan çocuktur iki yüzlü olan çocuktur geçen hafta bahsettik aynı kelime mi bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de ilahiyatçı olmadığım için çok bir şey iddia etmiyorum Psikolojide çok ciddi bir vakadır iki kişilikli insan dışında farklı içinde farklı insan. Anne babalar çocuklarını döve döve pekiştire pekiştire ruhlarını eze eze kendi dünyalarını yaşatmadığı çocukları kendilerine görünen vaziyetinden memnun oluyorlar. Maşallah otur oğlum oraya oturdu kalk oğlum kalk hadi git yat oğlum maşallah bizim olan hep dediğimizi yapıyor. Sağlıklı çocuk bu değildir. Evet anne babalıkta çocukları eze eze yetiştirmek hiç değildir. Sözümüzü dinlemeyen çocuğun üstüne baskıyla gitmek hiç değildir. Biliyorum belki de şimdi bu cümleleri dinlerken diyorsunuz ki of diyorsunuz ne kadar da zor anne babalık diyorsunuz. Evet katılıyorum. Anne babalık öyle sıradan bir iş değil. Anne baba olmak başa taç takmak gibidir. Yani eğer evinize bir aziz misafir geldi ise o aziz misafiri ağırlamak üzere sizler de birer aziz olmanız lazım ki o evin içerisinde ancak o takdirde o aziz misafirin ruhu şenlenerek, ruhu huzur bularak yetişecektir. Ben burada bir dinleyicimizin e-mailini okuyarak birkaç dakika programımıza ara vermek istiyorum. Daha sonra da telefon bağlantılarıyla canlı yayında... Soru sormak isteyen dinleyicilerimizin sorularını almaya çalışacağım. Evet bir dinleyicimiz diyor ki saygıdeğer hocam şu an programınızı dinliyorum. Allah aşkına hocam peki ne yapmak gerek? İyilikle ifade et aman ölçüyü kaçırmayın. Kızarak ifade et aman ha sakın çocuğu ezmeyin. Peki hocam nasıl olacak bu iş? Herkes uzman olamıyor maalesef. Ne olur sayın hocam bu işin bir cetveli varsa bunu kullanalım. Her çocuğun kendine göre bir ruh hali olduğunu sürekli ifade ediyordunuz. Nasıl olacak bu iş? Bizim kızımız sabahları yemek yememe sorunu var ve bu sorunu çözemiyoruz. Denemediğimiz yol yordam kalmadı. Doktor dendi bir şey çıkmadı. Tahlil dendi bir şey çıkmadı. İyilikle doladık, dolandık peşinde olmadı. Kızarak, zorlayarak yedirmeyi denedik olmadı iki gün yemediğinde hastalanıyor sayın hocam ne yapacağımız var ne yapacağız var mıdır bildiğiniz bir çözüm bir yöntem annesi artık çıkar yol bulamıyor benim ise güzel söz anlamında kullandığım yöntem kalmadı kaldı mı bilmiyorum güzel söz kalmadıysa sonu kötü söz ama şunu söyleyeyim ki söylemeyeyim reklamlardan sonra söyleyelim. Efendim kısa bir aradan sonra reklamlarda reklamlardan sonra buluşmak üzere. Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. çefende çocuk deyip geçmeyene sorularınız için 0216 524 93 93 veya burçefem at burçefem.com.tr Evet reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Hattımızda iki dinleyicimiz var. Arka arkaya onların sorularını alalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Efendim merhaba. İyi günler. İyi günler. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum siz bu konuda aydınlattığınız için. Hocam benim e, sorum iki buçuk yaşında bir kızım var. E, şu an e, tuvalet ihtiyacını söylemiyor. Tabi bu hani daha yaşa uygun mu değil mi bilmiyorum ama altını değiştirirken de büyük bir huysuzluk yapıyor. Hı hı. Mesela hani böyle güzellikle ikna etmeye çalışıyoruz. İşte bir sefer de alıp da hani bezini bağlarken hı hı. böyle bir aşırı huysuzlanıyor. İşte olmadı, işte şey yapma falan artık kendi haline bırakıyoruz. Böyle bir saat yani geçse de umurunda olmuyor. Yani, yani ne yapmamız gerekiyor? Bir saat geçse de umurunda olmuyor derken neyi umurumda olmuyor? Yani onu şey bağlamışız, bağlamamışız böyle hani çok şey yapmıyor. Yani her defasında ama mesela hani bu günde iki defa, üç defa ya da dört defa altını diyelim alıyoruz. Hı hı. Yani o sırada sürekli böyle hep huysuzlukla. Ee, aynı şeyi mesela kıyafetlerini değiştirirken de yapıyor. Kendi yani giymek istemiyor. Dışarı çıkarken falan bayağı bir zorlanıyoruz. Tamam. Başka şeylerde de huysuzlukları var mı? E, maalesef gün içerisinde de yapıyor. Içerisinde Genelde mesela yapıyor. istedikleri falan olmadığı zaman hı hı. böyle daha çok huysuzlanıyor. sürekli istediği Olsun yani olmak için Çalışıyor bir de acaba şeyden Olabilir mi diyoruz şimdi biz e, Eşimin mesleği dolayısıyla Hani tayin için yer değiştirdik hı hı. Şimdi bizim kızımız anneler Annenle falan beraber böyle Hani şey bir ortamda yetişti Tabi onlar biraz daha istediklerini Hani e, onlar yaptığı için Şu an aynı şeyde bizden bekliyor hı hı. E, Şimdi ben de hani Tek başım olduğu için e, tabi ki Annelik hani kolay bir şey değil ama Hani gün içerisinde de böyle sürekli huysuzluklar, böyle tamam. hani tamam. E, istediklerini yaptırmaya çalışıyor. Ya Artık çözüm bulamıyoruz. Tamam. E, benim de hani psikolojim ister istemez bozuluyor. Hı -hı. E, tabii hepimizin amacı hani böyle şey e, biraz daha hani iyi çocuklar, iyi evlatlar geçiştirme. İnşallah, yetiştirme. inşallah. Şimdi ben aşağı yukarı meseleyi gördüm. E, telefonunuzu kapatıp dinlemeye de kalırsanız bir şeyler söylemeye çalışacağım. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür yayınlar. ederim. İyi günler. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Onu da e, alalım. Merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. E, i̇yi yayınlar hocam. Teşekkür ederim. E, hocam, benim sorum e, kızımız hakkında olacaktı da. Bu sene yeni 5 yaş grubuna başladı. Özel bir okula gidiyor. Hı -hı. E, biz kendisini çok hazır olduğunu zannediyorduk. Hı -hı. E, abisi de aynı okula gitti 2 yıl. E, abisiyle beraber daha önceden alıştırmaları yaptı yani gittiği çok hazır olduğunu hissediyordu. E, abisinin öğretmeni e, de çok hazır olduğunu düşünüyordu. Ama biz bu sene okula yazdırdıktan sonra çok hayat kırıklığına uğradık. E, hala e, okula alışamadı yine ben okula gitmek istemiyorum e, gitmeyeceğim diye sabahları ağlıyor. Hı hı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Anladım. Ee, Daha önceden gitmiş miydi 3-4 yaşlarında? E... E, yani şöyle, bir abisiyle beraber bir yarım saat, bir saat kalıyordu mesela. Çok rahat kalıyordu. Hı hı. E, öğretmeni de tanıyor. E, hatta öğretmen bile çok şaşırıyor. Yani şimdi bu e, Zeynep'den bu şekilde bir davranış beklemiyorduk diyor. Anladım. Ama bütün hediye vermedir, annesi... De öğretmen. Çalışmıyor hmm. şu an kendisi. Evde. Çalıştı mı peki annesi bu dönem içerisinde? Yok yaşında. hiç çalışmadı. Hiç yani çalışmadı. Sağ... Ee, ve bir saat iki saat konuşuyoruz. Şey yapıp, ikna etmeye çalışıyoruz. Her gün hediye alıyoruz. Ee, ama bildiğimiz bütün yöntemleri denememize rağmen hala sabahlar okula gittiği zaman ben gitmek istemiyorum. Ee, okula gittiği zaman ağlıyor. Anladım. Tamam. Genel olarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Sizin bu özel söylediğiniz şeyler üzerine inşa ederek. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ikinci dinleyicimizden yola çıkalım. Ondan sonra birinci dinleyicimizin sorusuna doğru gelmeye çalışalım. Şimdi çocukların aileden kopuş süreci aşağı yukarı 3,5-4 yaşlarında eğer anne ile olan bu oldukça önemli bir satır altını çizerek söylüyorum. Anne ile olan eğer 4 yaşına kadarki süreç duygusal olarak e, doyumlu bir şekilde geçti ve anne ile çocuk arasındaki güven bağı kuruldu ise çocuk 4 yaşından sonra yavaşça anneden ve aileden kopabilip sosyalleşme evresine yani dışarıda üçüncü şahıslara doğru yönelebilirler. Bunun temel şeyi e, şartı anne ile çocuk arasındaki güven ilişkisinin tam oturmuş olmasına bağlı. Bu bir. İkincisi her ne kadar da bu güven ilişkisi tam oturmuş olsa da çocuklar anaokullarına başlarlarken veya kreşlere ilk gittikleri sırada ailedeki düzenlerinden farklı bir yapıyla karşı karşıya kalıyorlar. Evet doğru misafir olarak gittiği sırada ona misafir muamelesi de yapıldığı için. Ee, çocuğun hoşuna gidebiliyor, bir gün iki gün gitmeler hoşuna gidebiliyor. Ama hadi başlayalım denildiğinde okulun bir takım bir takım kurallarına çocuk uymak zorunda. Öğretmenin davranış şekillerini annesiyle veya babasıyla karşılaştırdığında uyumsuzluk var. Artı sınıfın içerisindeki birçok kişi yeni tanıdığı kişi bir uyum sürecinin içerisine girecek yani çocuk. Dolayısıyla bu ilk gün sendromu dediğimiz. İlk günler sendromu dediğimiz bu sendrom çocuklarda çok sık karşılaşılan bir şey ancak burada bu sendromu bu durumu ya derinleştireceksiniz siz yahut da çocuğun birazcık daha rahatlayabileceği sürecin içerisine sokacaksınız çocukla o sırada kurduğunuz diyaloglar ve ilişkiler içerisinde dinleyicimizin söylediği şey şu ne söylediysek ikna olmadı olmuyor. Şimdi hiçbir çocuk ikna olarak bir şey yapmayı sevmez. Çocuklar çünkü ikna olmazlar. İnsanlar genel itibariyle de aslında öyle. Birisi beni bir şeye ikna etmeye çalışırsa ben tepki gösteririm. Hatta dinlemem. Sağırlar diyaloğuna dönüşür. Ne söylerseniz söyleyin. İnsan doğasında, insan yapısında vardır ki ikna olunmayı insan çok istemez. Bir genç kızı düşünün evlenecek, ama ruhunun uyum sağlamadığı bir kişiyi anne baba ikna etmek üzere çocuğa anlatıyor. Çocuk ikna olunduğunu hissettiği an tepki göstermeye başlar. Halbuki belki de birazcık konuşsa birazcık e, dinleseler birbirlerini sevebilecekken ikna olunmaya çalıştığı için anne bu konuyu kapat diyebilir birdenbire. Dolayısıyla anne babanın orada izleyeceği tutum oldukça önemli çocuğun o ilk gün sendromlarını daha derinleştirmeme açısından. İkna etme yöntemi değil. İkna edilme değil. İkincisi çocuk ikna yöntemlerinden bir yöntem olarak da hediyelendirilme. Yani mükafat vererek tırnak içerisinde istediğiniz davranışa doğru getirmeye çalıştığınızı çocuk da hisseder ise hediyeleriniz de sizin olsun deyip tepki gösterebilir. Yahut da hediyeyi alır ama yine gitmez şeye. Eğer çok güzel hediyeler ise. Burada yapılacak olan şey şu. Şimdi çocuk ilk defa annesinden koptuğu için uzun süreli kopacağı için veya da daha uzun süreli kopacağı için çocuğun bağlanacağı ikinci şahıs bulunması lazım anaokulunda. Yani eğer o anaokulunun içerisinde o kız çocuklarından bir çocuk çocuğunuzun arkadaşı haline dönüştürülür ise çocuk anneden aldığı o güveni o çocukla birlikte devam ettirir ise Yahut da öğretmenine döndürebilir iseniz anne figürünün yerine öğretmeni e, aynı role sokabilir iseniz çocuk ikinci yani sosyalleşme adımını başarılı bir şekilde götürebilir. Yani bunun ilk önce zeminini siz oluşturmanız yahut da okul veya öğretmen oluşturması lazım herkese alıştırmak değil ürkütür çünkü bu. Onların içerisinde çocuğunuzun ruhuyla uyum sağlayabileceği birisine alıştırmanız lazım ilk adım için. Bunun için ne yapabilirsiniz? Okuldaki o bir çocuğun ailesiyle örneğin çocukları bir araya getirme, evinize davet etme. O anne ile birlikte evinize davet eder. Çocuğunuzla birlikte odanın içerisinde onlar oynaşırlar, birbirleriyle oynaşırlar. Akşam vedalaşıp ayrıldıktan sonra yarın da okula gitme değil o arkadaşıyla oynama şekline dönüşebilir bu. Oraya gider. Ama burada zorlanmaması lazım. Özellikle ilk günlerde şunu görüyorum ben tavsiye edilen yöntem olarak da kesinlikle e, çocuk ruhunu incitecek bir şey. Çocuğu oraya bırak ne kadar ağlarsa ağlasın arkaya dönüp bakmadan git. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Alışacak çocuk nasıl? Ağlaya ağlaya alışır. Efendim ağlaya ağlaya çocuk terbiyesi olmaz bir kere. Ağlata ağlaça çocuk terbiyesi olmaz. Vicdanını kör ertesi çocuğun. Hayır. Uyum süreci eğer iki saat ile başlanılır ise, üç saate çıkar ise, dört saate çıkar ise, günlük ne kadar ise, haftada bir günden iki güne çıkar ise bu bir süreç alacaktır. Birdenbire çocuğu hadi gir buraya alış şimdi başla hadi dediğin zaman çocuğun o ruhu tam uyum sağlayamadığından dolayı tepki gösterir. Tepki gösterdiği sıra bu sefer ikna için çocuğu habire bunaltırsanız çocuk iyice tepkili olur. Bu sefer sorun olmayan çocuğunuz anaokulundan başlar sorunları Başka yönlere doğru da kaydırmaya başlayabilir. Bunları söylemeye çalışalım. Bunu söylemeye çalıştım. Şimdi birinci soruya gelince ise anne sorunu anlatırken tebessüm ettim. Bir bakıma da hayalimin içerisinde o iki buçuk yaşındaki kızın inat ve direnci gözümün önüne geldi. Ben çok tebessüm ettim çünkü çok karşılaştığımız bir sorun. E, i̇ki buçuk yaş, üç yaş özellikle kız çocuklarında e, problem oldukları bir yaştır. Çünkü çocuk kendini yavaş yavaş artık e, görmeye başlamıştır, kabiliyetlerini görmeye başlamıştır. Cici bici bir kıyafetin ne kadar da sevimli bir kıyafet olduğunu görmeye başlamıştır. Efendime söyleyeyim, istediği veya istemediği şeylerini artık söyleyebilecek kabiliyete sahiptir ve bunun reaksiyonunu da anneden görebilir. Bunun keyfini çıkartıyor. Yani çocuk ilk defa kendi iradesiyle bir şeyler yapıyor olmanın keyfini çıkartma yaşıdır. 3 yaş, 2,5 yaş. Biz o yüzden bu döneme minik ergenlik dönemi diyoruz. Geçtiğimiz programda da söyledim. Otur dersiniz oturmaz, kalk dersiniz oturur, kaşığı uzatırsınız, yemek verirsiniz, kafasını çevirir, kaşığı çekersiniz ağlamaya başlar. Çünkü iradesiyle ilk defa hareket ettiği yeni bir sürecin içerisine giriyor çocuklar. İki buçuk, üç, özellikle üç buçuk yaşlarına geldikleri sırada. Şimdi yine bu yaşlarda çocukla inatlaşılmaması lazım. Yani kıyafetleri konusunda çocuk diyor ki ben bu kıyafeti giyeceğim. E, evin içerisinde o kıyafet var ise almışsanız o kıyafeti buyurun giysin yani. Efendim ben şunu giyeceğim. Ya buyursun yesin yani bu çünkü bir süreci kapsar anne babalar bu bir süreci kapsar yani çocuk buna alışır ondan sonra böyle olur gider değil hayır bırakın o dönemde onları yaşasın yalnız eğer dinleme imkanınız var ise yarınki programı lütfen dinleyin burada ince bir ayrıntı var duyguda özgür özgürlük davranışta disiplin kuralı diyoruz biz buna. Yani çocuğun önü tamamen açılarak her istediği yapılarak işte çocuk sınır tanımaz bir vaziyete getirmek değil buradaki bizim izahımız. Biraz uzun süreceği için ben bugünü değil yarını tercih ediyorum bu sorunun bu kısmıyla alakalı kısmı. Yani çocuk duygularını istediği gibi yaşayabilsin evinin içerisinde. Sevinme, ağlama, e efendime söyleyeyim e mutluluk, öfke duyguları tamamen özgürce ifade edebilmesi lazım ancak... Burada e, önemli olan husus şu, davranışta da disiplin alışkanlığı, davranışta da kural alışkanlığını da benimsemesi lazım. Bu kısmı yarın izah etmeye çalışacağım. Evet, eğer sorusu olan dinleyicilerimiz var ise soruları almaya devam edebiliriz. Son 10 dakikamızın içerisinde. Ben telefon numaramızı hatırlatmaya çalışayım. Efendim telefon numaramız canlı yayın telefonu 0216 524 93 93 numaradayız. Şu andaki anlattığımız konuyla ilgili veya sorularınız var ise başka türlü sorularınız var ise e-mail gönderme imkanınız varsa e-mailimiz burçfm@burçfm.com.tr eğer SMS ile soru göndermek istiyor iseniz telefonunuzun mesaj bölümüne giriyor. Burç yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu yazıyor ve hangi operatörü kullanırsanız kullanın 3077'ye mesajınızı gönderdiğinizde önümüzdeki bilgisayara düşüyor mesajınız. Efendim 216 0216 524 93 93 numaralı. Canlı yayın telefonunda sorularınızı e, yöneltebilirsiniz. Şu anda göndereceğiniz e-mail ve SMS e, sorularınızı da yarın cevaplandırmaya çalışacağım. Biraz önceki e, giriş kısmında bir cümle sarf ettim. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Yani Avrupa'da or özellikle Ortaçağ Avrupası'nda çocukları sindire sindire eze eze iradesini teslim alarak ondan sonra çocuk yetiştirme o dönemin bir kültürüydü diye izah etmeye çalıştım. Ve bu hastalık bize nereden bulaştı diye de biraz serzenişte bulandım bulunmaya çalıştım. Çünkü bizim kültürümüzde Anadolu pedagojisinin içerisinde döve döve pekiştirmek yerine hohlaya hohlaya yumuşatma yöntemi vardır ama bu hastalık bize Avrupa'dan bulaştığını söyle, söylemeye çalıştım. Ve onlar kurtuldular bu hastalığın içerisinde maalesef ama biz kurtulamadık. Neden peki Avrupa böylesi bir yanlış yolun içerisine girdi ve sonradan kendisini kurtardı? Onun da hemen bir temeline değinmeye çalışalım. Çünkü Hristiyani kültürde çocuk günahkardır. Çocuk doğduğu an günahlarıyla birlikte doğar ve o günahlarını... Ee, siz ne kadar temizleyebilirseniz çocuk hayatına o kadar derecede e, günahsız devam edecektir. Ee, bakın e, İbrahim Canan hocamızın Allah rahmet eylesin e, kısa bir süre önce e, hakkın rahmetine yürüyen İbrahim Canan hocamızın muhteşem bir eseri var. E, dinleyicilerimize kesinlikle almalarını tavsiye ediyorum. E, Kitap akademi yayınlarından çıkmış. Ee, ismi Hazreti Peygamber'in sünnetinde terbiye. Hazreti Peygamber'in sünnetinde terbiye. Akademi yayınlarından çıkmış Profesör Doktor İbrahim Canan Hoca. Bu kitabın 332. sayfasında muhteşem, muazzam bir bilgi aktarıyor bize. Şöyle söylüyor, aynı konuya temas ederek. Çocuğu dövmeye sevk eden bir diğer... Alışkanlık Hristiyan dünyasında hakim olan asli günahdan kaynaklanmaktadır. Bu telakkiye göre insan tabiatı yaratılıştan fenadır, günahkardır. İnsan Allah'ın gazabına uğramaya mahkum ve fenalıklarla dolu olarak dünyaya gelmiştir. İyi insanlar olabilmek için Allah'ın sevgili kulları olmak zorundadır. Bu sık sık cezaya uğramakla kazanılır. Yani cezaya uğramak ile Allah'ın sevgili kulu haline getirilir çocuklar. Nereden almış İbrahim Canan hocamız bu paragrafı? İncil'de Meseller 23 ve 13 23. ayette 23. surenin 13 14. ayetinde geçen kısmı almış. Çocukların ceza ile bu şekilde getirilebileceğini yani Günahlarından arındırılabileceğini veya bir başka alıntıyı söyleyeyim çocuğunuzun mahvolmasını istemiyorsanız iradesini kırınız evet yine Hristiyani kültürde Wesley'nin bir sözü. O temelden yola çıkarak, irade kırılarak, çaresizleştirerek çocukları terbiye etme bir kültürdü Orta Çağ Avrupa'sında. Ama dediğim gibi günümüzde maalesef Avrupa bunun yanlışlığının farkına vardı. Ee, sersemleştirilmiş çocuk daha sonra sizin çocuğunuz gibi çocuk olmadığının farkına vardı. Şimdi e, güçlü kuvvetli çocuk yetiştirmek için çocuğun iç dinamiklerinin önemli olduğu vurgulanıyor. Devam edelim Beşli'nin sözüne. Çocuğunuzun mahvolmasını istemiyor iseniz iradesini kırınız. Onu günde on defa kırbaçlamak zorunda kalsanız dahi emrettiğiniz işleri yapmaya zorlayınız. İradesini kırınız ki çocuğunuzun ruhu yaşasın. Maalesef, maalesef, maalesef. Yani çocuğun iradesi nasıl kırılır? Birdenbire kaşlar çatılarak otur yerine diyorum diye bağırırsanız Koca cüsseniz ile küçük bedenin üstünde çocuğun iradesini kırmaya doğru ilk adımı atmış olursunuz. Kaşlarınızı çatar, elinizi yumruklarınızı sıkar çocuğunuzun üstüne doğru, çocuğun üstüne doğru yürürseniz, bak gelirsem şimdi yanına diye çocuğun iradesini kırmış olursunuz. Çocuğunuzun yaptığı en ufak bir hatada ceza ile çocuğunuzu söndürmeye, sindirmeye iseniz onun iradesini kırmış olursunuz ruhunu artık teslim almaya doğru kırılmış ruh çünkü ruhunu teslim etmeye çalışır ruhunu teslim eder artık size iradesiz bir şekilde sizin artık peykiniz olmuştur o arkanızdan hiç ayrılmaz artık o sizin peşinizi hiç bırakmaz artık o ve ondan sonra da ölü ruhları teslim alma seramonisine sizde katılmış olursunuz Öldürülmüş ruhunu çocuğunuzun daha sonra teslim alırken de o küçük yaştaki çocuğa şunu söylersiniz maşallah bizim çocuğumuzda amma akıllı uslu dersiniz. Yok yok ben bugüne kadar akıllı ve uslu bir çocuk görmedim çünkü. Eğer çocuğunu o şekilde düşünen küçük yaştaki çocuğunu o şekilde düşünen bir anne baba varsa bence yanlış yolda. Çünkü çocuk delidir doludur. Çocuk coşacak, koşacak, takla atacak, düşecek, ağlayacak, kavga edecek çocuk. Kavga edecek, daha sonra barışmanın yolunu ve yöntemini öğrenecek. Gidecek birisinin saçını çekecek ki kendisinin de saçı çekilsin, acıyı hissedecek. Bizim çocuk hiç maşallah hiçbir şey yaptığı yok, orada oturuyor, olmaz. Çocuk sosyalleşmesinin evresi içerisinde sosyal hayatı öğrenebilmesi için çocuk masumiyetiyle, Kendisine saldırı olmaması için Allah şirince yaratmış gidip birisinin saçını çektiğinde ona karşı bir tepki ona karşı bir şey oluşmasın diye masum yaratmış yüzünü çehresini. Hadi siz gidin birisinin saçını çekin bakalım bir otobüste oturduğunuz zaman ön koltukta oturan birisinin saçını bir çekin bakalım bir. Adam döndüğü gibi yumruğu sizin yüzüne atar mı atmaz mı? Siz yapamazsınız bu masumiyetiniz yok çünkü sizde ama çocuk masumiyeti içerisinde çocuk sosyalleşmenin bir gereği olarak... Etki ve tepkiyi görebilmesi için Allah bunu yaratmış ve çocuk sosyalleşme evresi içerisinde bunları yapmak zorunda. Bunu yaparken de siz anne baba olarak dişlerinizi sıkıp yumruklarınızı sıkıp çocuğunuzun üstüne gitmeyin. Tebessümle birazcık karşılık vermeye çalışın ve anlatmaya çalışın. Çocuğunuzun iradesini öldürmemeye çalışın. İradesi ölmüş bir çocuk sizin çocuğunuz olabilir belki ama evladınız olamaz. Evet programımız burada da son bir dakikanın içerisine girdi. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Burç efemden çocuk deyip geçmeyin programından sesimizin ulaştığı her noktaya selamlarımızla sizi Allah'a emanet ediyoruz.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 deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Buç Efendi.